Açık radyodayız, 95.0'dayız, kamusta güreşiyoruz, güreşmeye devam ediyoruz, can yayındayız. Didemciğim misin? İyiyim Keremcim sen? İyi, rüzgarlı ve açık havalı, don evet. güneşli bir İstanbul gününden hepinize tekrar merhaba diyelim. Ayrıca e, geçen hafta 2 Temmuz'da yine Sivas'ta malum e, katledilenleri Tekrar bir Anladım. analım istedim. Acıyla. Acıyla maalesef hala e, sorumlular bulunamadı maalesef. O anlamda da. Artık bulunamadı mı? Evet. evet. Bulunmak istemedi mi? Evet. evet. Biz dille dair bir şeyler yaparken, kelimelere dair bir şeyler hani kazılamaya çalışırken, kelimelerle dertleri olan insanların bir güruh tarafından yakılmasını hiçbir zaman hazmedemedim. Her zaman da düşünüyordum bunu. Sık sık aklıma geldi ki Temmuz yaklaştıkça. Evet. Yani insanlar şairlere, sanatçılara, yazarlara, kitaplara. Gerçi insan insana, hayvana herhangi bir şeye nasıl kıyabiliyor aklımı almıyor. Böyle acı mi? hikayesi çok bir milletiz maalesef. Evet. Evet. Peki sosyal medya hesaplarımızı bir atlatalım. Kamusula Gireş'e mail adresimiz var. Kamusula Gireş Instagram adresimiz var. Aynı zamanda Twitter adresimiz var. Pek çok olmasa da, çoğunda, hatta hepsinden diyorlar. Podcast, <gülüyor> Podcast varız. mecralarında varız. efendim. Dinlemek isteyenler oradan bize ulaşabilirler. Geçmiş programlarımızı dinleyebilirler. Bugün de sevgili Banu Aksoy destekçimiz. Çok teşekkür ediyoruz radyomuz adına. Sağ olsun. Kendisi. Efendim nerede kalmıştık dersek e, malumunuz haftalardır mutfaktayız, sofradayız, e, eşyalarla ilgileniyoruz bu yayın döneminde. E, mutfak eşyaları e, bitmedi, devam ediyor. E, çanak, çömlek, kap, kacak, kaseden bahsediyorduk. E, bugün yavaş yavaş bitirip oradan artık e, yemekleri pişirdiğimiz e, şeylere doğru geçeceğiz ama çanağa, çömleğe dair hala sözcüklerimiz var. Ee, i̇stersen Keremciğim ben e, özellikle e, bu yayın dönemi çok işimize yarayan Güzin Yalın'ın Laf Söyledi Bal Kabağı e, adlı kitabından e, bir takım aktarımlarımı yapayım. Ruhun gıdası kitaplardan basılmış. E, Çanak Çömlek başlığı altında çeşitli küçük e, deyimler, e, anekdotlar var. Şimdi biri, bir söz aslında bu zamanında Diogenes Aristippos'un bir diyaloğundan e, yola çıkarak o diyaloğu Montaigne'de denemelerinde kullanmış. Şöyle bir söz var, akıl iki kultlu bir çömlek ister sağından tut ister solundan yani ayrı ayrı görüşleri kabul eden edebilen zihin ve e, aklı anlatmak için. Ha. Kullanılmış bir şey bu. E, iki kuplu bir çömleğe benzetilmiş akıl. Ay e, güzelmiş. Evet, değil mi? Ben de sevdim. E, başka ne var? Çana ne doğrarsam kaşığından o çıkar. Yani Çanağı, anlamadım. Çana, çana ne doğrarsam kaşığında o çıkar diyor. E, ne ekersen onu biçersin net bir aynı anlamda. Ben de doğrudan eş anlamlısı başka bir atasözüyle onu açıkladım. Ee, çanak çanağa değer kırılır diye bir söz var ee, bunun anlamını elimizdeki kaynaklarda bulamadık aslında ee, o yüzden bir açıklama çabasına da girmek istemiyorum ama e, kitap almış bunu. çanak çanağa değer kırılırı bu benzerliğin yarattığı bir zarar gibi Eğer görünüyor bilgisi olan varsa Lütfen. mail adresinden ulaşabilirler evet, Twitter'a da yazabilirler ee, hemen altına bugünkü program e, duyurumuzu Sonra çanak ağızlı var. Büyük ağızlı kişilere söyleniyor. Aynı zamanda sır tutamayan kimselere de deniyormuş çanak hmm, ağızlı diye. Mantıklı. Değil mi? Evet. Eee kırmak, e, bu kuyruk sokumu bölgesinin kırılması. nazik bir biçimde ifade ediyorum ben. Evet. <gülüyor> Aklımdan evet. Benim de argo sözcüklerini kullanırken işte acaba nasıl kullansam da evet. nazik bir şekilde <gülüyor> Diye. Rütüksel, rütüksel sorunlar. Rütüksel sorunlarımız var olmuş. sevgili dinleyenler. Yoksa bizim memlekette bir şeye bir şey derler bilirsiniz hepiniz. Evet efendim. <gülüyor> Böylece de demiş kadar olduk. Evet. Ee, bu da hoşuma gitti benim. Baba yüreği tencere, ana yüreği çömlek. Hmm. Bu çömleğin daha kırılgan oluşu hmm. ve tencerenin de... Nereden daha... çıkartıyorsunuz canım Allah Allah. Ya, sevgili atalarımız işte ne oluyor? Söz <gülüyor> böyle yani efendim. Ee, çömlek demiş dibim altın. Kaşık demiş, girdim çıktım. E, bu e, kendini e, övenlerle e, ilgili bir şey aslında. Yani çok kendini övme, seni iyi tanıyan ne olduğunu bilir hmm. manasında. Güzelmiş. Evet, e, çömlekçi suyunu saksıdan içer diye bir söz var. E, bu zanaatiyle geçilme durumunu anlatıyor. Hmm. Ee, dilenci çanağı gibi ifadesi de içinde her şeyden biraz bulunan böyle karışık Hı -hı. ne varsa var anlamında. Çıfıt çarşısı gibi. Gibi biraz evet çıfıt çarşısı gibi. Ee, çoğumuzun bildiği en azından eski nesilden olanların bildiği çanak çömlek patladı diye bir oyun vardır. Evet. Saklan başta Yanlış isimle bir sobeleme olunca Çanak çömlek patladı diye bağırılır. Bir de Tahta Çanaklar diye bir oyun var. Daha evvelce de bahsetmiş olabilirim aslında ama kitap e, almış içine bunu. Amerikalı yazar Edmond Morris'in bir oyunu bu. Yaşlılığı anlatıyor. Yani e, tabakları, çanakları kırdığı e, veyahut da işte biraz yaşlılıktan gelen bir sakarlığı olduğu için anne babasına kötü davranan bir e, işte evladın diyeyim. Çocuğu Yani o aslında kötü davranılan adamın torunu daha sonra ona tahtadan çanaklar oyuyor büyük ha. babasına. Böyle bir hikaye. Ee, bir de tabak deyince aslında bu Rum tavernalarındaki tabak kırma e, artık geleneğini mi diyeyim, eğlence diyemiyorum. Hiçbir zaman bana yakın sen gelmeyen... Pek sen pek sevmemişsin. Sen sevdin mi Kerem'ciğim? Ben denk düşmedim hiç. Belki denk düşsem sevmeyebilirdim de. Ha. Ya ben de doğrudan denk düşmedim ama arada... Görselini gördüğüm oldu. İki Ve... kadehden sonra belki. <gülüyor> Ay bana çok uzak gelen bir şey. Biraz araştırdığımda özellikle Rum kültürüyle ilgili araştırmalar e, yapan e, birisinin e, negatif enerjiyi atmak için e, yapılan bir e, davranış olduğu eğlence esnasında açıklaması var. Sen yani ne yönünde yani hem böyle israf belki? Evet israf. en çok israf <gülüyor> gürültü zarar ziyang yani hani bir de çat çat çat çat böyle bir. Dedi mi iki kadetten sonra böyle çok böyle bazı şeylere işte ne bileyim böyle e eğlence zamanlar hani bileyim düğün dernek mevzularının olduğu dönemlerde böyle çok ağır ağır durup da işte böyle iki kadetten sonra Aa, o, orası böyle ork ok sesine çıkanlardan dolayı diyorum hani böyle belki, hani belki çekilir, çekilir bir hale dönüşebilir belki de düştüm. Ay, ben o Bana öyle. da uzak geliyor ama beni bir denk düşmediğim için çok yorum yapamak, yapmak istemedim Hiç dans etmeyen e, Türk erkeği e, çerçevesinde bir şey var bizde yani böyle. Fakat hep başta düğünde böyle oturur. Eşi hep kalkmak ister. Onu da kaldırmak ister. Kalkmaz falan. Birkaç kadehten sonra o böyle ceketler bele, <gülüyor> kravatlar başa bağlanıp falan şekillerinde. Evet. Nereden nereye? Efendim ben tekrar e, bu taslara e, kaplara, kacaklara dönecek olursak becerebilirsem bir, e, tekerleme söyleyeceğim. Peki, yavaş yavaş. çok Çok sağ ol ama bu biraz zor gerçekten. Bu üç tunç tas has o şaf diyebildiğimiz e, söylemin biraz daha uzun halini buldum araştırırken. Paşa tası ile has, bak söyleyemedim, paşa tası ile beş taş, tas, ah! <gülüyor> <gülüyor> nazar değdirdin bana. Ee, beş hastas kayısı olşafı. Bravo. Olmadı pek bravoluk ama sana aktarıyorum. O zaman size. ben biraz argo sözcüklerine bakayım. Malum biraz önce yine bahsettik ama Türk argo sözlüğü Ferit Develloğlu'nun ben bu arada bu bir L'sini senin sayende öğrendim. Neyin L'sini? Develloğlu. Ha evet evet. E, e, kase malumuz işte kalacak hiç diyebileceğimiz bir açıklaması var. Osmanlı argo sözlüğünde e, Filiz Bingölce'nin sık sık yaralanıyoruz kaynaklarından çanak için çömleğinden aşını yiye diye bir anlam var kadınla cinsel ilişki kurmak anlamı içeriyormuş çömleğinden aşını yiye hmm. çömlek kadınlık organı vajina anlamı var çömlek kulku ise erkek için bir tür mastürbasyon yöntemiymiş efendim Hmm. Osmanlar bu sözlüğünde filizmin ölçeni bunlar yazıyor. İstersen e, bir şarkı arası verelim. Sonrasında e, diğer, artıları... diğer argo sözlüklerini devam edeceğiz tamam. sevgili dinleyenler. O halde e, ben sunumunu yapayım parçanın efendim Michael Bennett Fitzgerald'dan geliyor Good Plates Merhabalar tekrar açık arduino 95.0'dayız kaldığımız yerden devam ediyoruz argo sözlüklerinde kalmıştık. E, çanak çömlek. Tabak değil mi? Devam ediyoruz efendim. Evet. Yine kadın argosuzlu filizbin gölçenin yararlanıyoruz. Çanak anten diye bir kullanım var. Bu erkek eşcinsel için kullanılıyormuş. Çanak maytabı diye bir şey, maytabı. Evet. Çanak maytabı. Dıştan bakıldığında parlak ve güzel görünen ancak yaklaşılınca güvenilmez olduğu meydana çıkan insanlar için kullanılmış Çanak hmm. maytabı. Hmm. Bu ilginç oldu. E, tabağa konup yenmemek diye bir kullanım var. İyi ve güzel niteliklerin karın doyurmadığını, her şeye yetmediğini alay yolu alay yolu anlatmak için söylenirmiş hepen. Hmm. Tabağı konup yenememek. Evet. Eee Hulki Aptum'un argo sözlüğüne bakıyorum. Burada çanak yine kıç, mahal, makat anlamları var. Kumarda ise ortadaki bütün para için kullanılmış pot. Hmm. E, çömlek kırılmak diye bir deyim var. Bu da düşme, tekmelenme nedeniyle kuyruk sokumunun İşte yaralanıp belirlenmesi ha. hikayesi Diderciğim. Aynen, evet. E, tası kırmak diye bir kullanılma. Bu da yine kıç üstü düşmek anlamı. Hı. Tabak ise e, kadın da ve kızda işte kasık anlamı içeriyormuş. Argo sözü ne hulki aklın için. Bunlar var efendim. Evet, bittiyse argolar. Evet, buyurunuz. Ben de Akdoğan Özkan'ın sokaktaki insanın sözlüğüne geçeyim. Notos'tan basılmış çömlekle ilgili şöyle bir karşılık var. Türkiye'nin dev projelerini durdurma cüreti gösteren arkeolojik çer çöp toplulukları. Hmm. 26 Şubat 2011 Hürriyet Gazetesi'nde o zaman başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın şöyle bir cümlesi aktarılmış örnek cümle olarak. Yok arkeolojik şey, yok çömlek çıktı, yok şu çıktı, yok bu çıktı ile önümüze engeller koydular. Bunlara takılıp kaldık. Bundan sonra engel engel tanımayacağız demişler. Evet. evet. evet. Simgeler sözüne geçiyorum. Orada kase var, Farsça'dan geldiğini anlatmıştık zaten. Bir şeyler var paylaşmış Esat Korkmaz. Budist kültürde simgesel anlamda sekiz değerli nesneden birisiymiş her. Efendim, kase. Çin buddizminde ise simgesel anlamda Buda'nın nidesini simgeliyormuş. Kase. Çin inanç uygulamasında yine simgesel anlamda içine ölülerin kemiklerinin konulduğu kabada kase, kase denilmiş. Efendim. Halk inancında ise simgesel olarak kadın cinsel organları simgelenmiş. Hı. Çin simgeleri sözlüğünde Kabalcı yayınlardan çıkan Wolfgang Eberhart'ın burada da aynı şeyleri tekrar etmişler ancak Konuşan Kase diye bir şey var bu da hakimken polis polis hafi hafiyesi olan Bao Gong'a bir cinayeti çözmesinde önemli yardım olmuştur ee, bu Konuşan Kase Yine tabii bunlar efsane bir şeyler bu olayın yer aldığı tiyatro eseri günümüzde de çok sık oynanmaktadır ve Çin yapımı ilk film, filminde Konusunu oluşturmuş bu konuşan kase. Hmm, yani gerçekten de bir kase mi bu sırları ifşa ediyormuş. Evet, evet, ha? Evet. Yani böyle birine konmuş bir e, kodat falan değil yani. Evet, evet. Hmm, evet fantastik. Bitti evet. mi efendim? Yok bitmedi. Hay Hayır, birine Baogong diye birisi var canım ona ya. Ha tabii tabii evet. demek istediğim ki ama. Onun, onun bir lakabı evet. Ona e, Baogong'a bir cinayeti çözmesinde önemli yardımı olmuştur diyor. Evet. Başka hmm. birinin olmuştur. Evet. Olan kişi mi yoksa o gerçekten bir kase mi? Ee, yani öyle şeyler oluyor ya fantastik kişi hikayelerde. Ya Konuşan kase, mi bir simyesel. Tam olarak aslında bilmiyorum anlamını. Evet yani Ama Çin... ona bir bakayım ben yine Biz de. Biz bir Çinli'yi de yanımıza alsak çok iyi olacak. Evet ya bu çok iyi. Çünkü bu Çin simgeleri sözü ayrıca bir açılmaya ihtiyaç hissediyor bence. <gülüyor> <gülüyor> Türkçe bilen bir Çinli tabii. Bulalım efendim. <gülüyor> Zerdüştük terimleri sözüne bakayım bir yandan. Kap var orada. Orada da ateş tapınaklarında rahip için gerekli araçlar sıralamasında yer alan, yakacak olarak kullanılan ve kansız kurban olduğuna inanılan meyazdanın konduğu çukur nezne. Meyazda burada işte yakacak olarak tüketilen ve kansız kurban olduğuna inanılan odunmuş efendim. Odun. Ha. Niye çukur nezne? kesinlikle bir çinli lazım desem olmadı zerdüş hap kapı içindi kapının açıklaması var o evet. nesne cama ama yanacak diyorsun oldun o çinli nesnenin içerisinde yanıyor işte tamam tamam şimdi oldu evet, şimdi şimdi, o, şimdi oldu bunu çinleri şey. çözemedik ama <gülüyor> zerdüşkleri çözdük efendim. evet artık efendim e, içinde bir şeyler pişirilen kaynatılan kızartılan e, mutfak malzemelerine e, gidiyoruz şimdi ben ard ardı iç içe e, hem Türk Dil Kurumu sözlüğünü hem de İsme Sekeibo'nun Türk dilini etimolojik sözlüğünü kullanacağım. Özellikle bu e, kazan, kuşhane, sahan, tava ve tencere arasındaki fark anlaşılsın diye sadece birinci anlamlarda kalacağım. Sonra da etimolojilerini kısa kısa vereceğiz. Kerem'de de nişan yan var sanırım. Evet. evet kazanla başlıyorum. E, Türk Dil Kurumu sözlüğünde şöyle açıklıyor: Çok miktarda yemek pişirmeye veya kaynatmaya yarar büyük derin ve koltuk kap. Hı -hı. E, ve e, isme sekayboluna baktığımızda eski Türkçe kazgan sözcüğünden geldiğini görüyoruz. E, aslında bu kazganın kökündeki kaz da bildiğimiz kazmak fiili yani. İçi kazılmış, oyulmuş nesne e, anlamına geliyor. Oradan anlam genişlemesiyle bu şekilde içi oyulmuş biçimde olan bu mutfak e, malzemesine de kazan adı verilmiş. Zaman içinde g düşmüş, kazan olmuş. Şu an yanında aynısı var. 3 aşağı 5 yukarı. Hı. Orta Türkçe kazgan büyük bakır kap demiş sadece fark olarak. Şimdi i̇şte tamam. bunlar var. Sen davet istersen. Nişanyanın aynısı var. Kuş hanet e, bunun etimolojisini bulamadım ama çok adı üstünde görünüyor. Çünkü Türk Dil Kurumu'ndaki anlamı özellikle kuş eti pişirmekte kullanılan yayvan küçük tencereye verilen at. Hı hı. O e, işte o kuştan gelmiş olan hani hanenin de H'si düşmüş gibi görülmekte. Sahana geçebilirim. E, Sahanın da e, yine TDK'deki anlamı içinde yemek ısıtılan veya yumurta gibi şeyler pişirilen derinliği az metal kap. Bu yumurta gibi şeylere takıldım ben. Yumurta gibi neyler? Yuvarlak <gülüyor> şeyler. Düşündüm. Kırılıp içinden bir şey çıkan ne var acaba? Başka, Başka bir şey bilmiyorum ben yani. Peki öyle geçelim. E, sağında tabii pek çok şey aslında pişirilebiliyor ama e, kökenine de gene İsmet Zeki Evoğlu'ndan bakıyorum. Şimdi Grekçe'de e, S harfiyle başlıyor. Skene, S-K-H şeklinde e, sözcüğün anlamı alan tiyatroda oyun yeri. Arapça'da sah yani H ve N yan yana. E, aynı bizim sahandaki ikinci ağa düşmüş gibi düşünürsek alan düz yer geniş yer manasında çok benziyor Grekçe'deki anlamına. Şimdi orta çağda Türkçe'ye bir anlam değişmesiyle geçiyor bu. İçinde yemek pişirilen yenen geniş kaba o genişlik ve şekilsel benzerlikten dolayı e, böyle e, kullanılır olmuş E, sende var mı bir şey canım? E, sahanda evet o ikincil A e, harfi sesi e, Türkçe'de ortaya çıkmış görünüyor demiş Ayrıca aynı tarafı olarak. Bu, bu var. Ha, evet iyi. Hı -hı. E, tavaya o zaman geçeyim ben. E, ayrımlarını anlamak için küçük küçük farklar var zaten. E, tava biraz daha farklı. Yağ kızdırmak, yiyecek e, ısıtmak e, ya da bir şeylere Ee, işte, e, ...kızartma yapmak için kullanılan uzun saplı yayvan kap. Tavanın en temel özelliği gerçekten o kızgın yağdan etkilenmemek için biraz uzun bir e, sapı olması. Kökene gelince de İsmet Seki Eyüboğlu'nda Farsça'da Tave ve Tabe diye iki sözcük var. Aynı anlamda aslında... Hmm. Ee, Tabe'nin e, kökündeki tab sıcaklık, ocak ve ısıtma manasına geliyor. Oradan türemiş zaten. Böylece üzerine yemek pişirilen araç, tuğla, kerpiç manası ile kullanılırken Farsça'da... ...bizde e, bu kap manasına geçmiş tava. Orta Farsça, aynı anlama gelen tabak sözünden evrilmiştir demiş tava için. E, Nişanyan ek açıklama olarak özgün anlamı kızartması sadece üzerinde yiyecek kızartılan tava kadar demiş... Orta Farçca'dan da tabak ve tabaka şeklinde de Arapçaya alınmıştır demiş tavayla ilgili olarak. Hmm. İstersen biz artık e, bitirelim çünkü zamanımız doldu. E, doldu mu diyorsun? Evet, doldu. E, gelecek hafta. Devam Dolan edeceğiz efendim. efendim. Bitmedi evet, çünkü. Evet. Tencere tava havası diye bir şey de vardı. Ona da gireceğiz ama efendim biz tencere tava havasında devam edeceğiz. E, güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. İyi haftalar. Hoşçakalın.